أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ala والسلام على رسولنا محمد وعلى أليه Allah Azze ve Celle nasip eder ise yeni bir derse başlayacağız. Dersimizi bir kitabı takip ederek yapacağız. Kitabımız da Kur'an ve Sünnet'e göre Müslüman Kadının Şahsiyeti isimli bir kitap. Risale yayınlarından çıkmış bu kitap. Profesör Doktor Muhammed Ali Hashimi diye bir müellifin kitabı. Bu kitap aslı Arapça olan, Risale yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olan bir kitap. Kitabımız genel olarak işlemiş olduğu konu, Müslüman kadının şahsiyeti. Yani Allah'ın yanında, Allah'ın razı olacağı Müslüman bir kadın hangi özelliklere sahiptir? İslam geldiğinde insanları terbiye etmek için İslam yeryüzüne son olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le geldiğinde kadına neler öğretti İslam? İnşallah bunları göreceğiz hep beraber. Lakin biz kitaba başlamadan önce ben hem bu kitaba niye başladığımıza dair hem de kitapla ilgili biraz genel bir bilgi vereceğim. Bunu mukaddimi olarak kabul edebilirsiniz. Dersimizin ön sözü gibi kabul edebilirsiniz. Şimdi bacılar İslam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle son olarak yeryüzüne geldiği zaman sadece kadın değil, kadından önce insana da bakış açısı çok farklıydı. Yani e, normalde toplumun insana insanoğluna bir bakış açısı vardı. Mesela bazı dinlere göre insan varlık olarak suçlu bir varlıktı. Günahkar bir varlıktı. Ve mutlaka bu günahlarından arınması gerekiyordu. Kimisi bu suçu Adem Aleyhisselam'a yıktı. Yani Adem Aleyhisselam ilk insan suçluydu. Onun için yeryüzündeki bütün insanlar da suçludur dedi. Kimi yerlerde ise insan olabilmeniz için, bazı insani haklara sahip olabilmeniz için ya soylu bir aileden gelmeniz gerekiyordu ya da toplumun genelinden daha zengin bir insan olmanız gerekiyordu. Ama eğer ya soyunuz yoksa, yani çok böyle tanınmış bilinen bir aileden değilseniz ve Allah rızkınızı genişletmemiş, sizi fakir kılmış ise Sureten insan olsanız da ama insani olarak hiçbir haka sahip değildiniz. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdiğinde Peygamberimiz önce insana dair olan var olan bakış açısını değiştirdi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de dedi ki وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Nefis ve nefsi yaratan Allah'a yemin olsun ki dedi o Allah nefislere hem takvasını hem de fucurunu ilham etmiştir. Yani Rabbimiz dedi ki, iyi insan da yoktur, kötü insan da yoktur. Her insan kendi içerisinde hem iyilik potansiyelini taşır, hem de kötülük potansiyelini taşır. Kim kendinde var olan iyi yönü destekler, salih amellerle iyi yönünü işlerse, onun takva yönü, hayır yönü, güzellik yönü açığa çıkar. Kim de günahlara, masiyetlere, kötülüklere dalarsa, kendisindeki fucur yönünü, kötülük yönünü işlerse, o kötü bir insan olarak ortaya çıkar dedi. Yani iyi insan da yoktur, kötü insan da yoktur dedi. Sonra Rabbimiz insan oğlunu soyuna göre, malına göre değerlendiren anlayışı da kabul etmedi. Dedi ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Onlar peygamberlerine şöyle söylüyorlar. Biz mal ve evlat yönünden en fazla olanlarız. Ve biz asla azaba uğrayacak olanlar değiliz diyorlar. Allah azze ve celle onlara cevap olarak dedi ki, قُلْ Rabb'i رَبِّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْتِرْ Benim Rabbim kullarından dilediğine malı çoğaltır, dilediğine ise rızkıları altır dedi. Bu ne demektir? Yani hiç kimse elindeki malla değer kazanmaz. Hiç kimse elindeki zenginlikle değer kazanmaz. Allah kendi gö gözettiği bir hikmete binaen bazı insanları zengin kılar, bazı insanları fakir kılar dedi. Sonra asıl meseleyi söyledi. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ذُرْفَةِ Ne mallarınız ne de evlatlarınız sizi Allah'a yakınlaştırmaz dedi Allah Azze ve Celle. Sonra ayet-i kerime uzun devamında iman edenler, salih amel işleyenler müstesna dedi. Yani Allah'ın yanında değer elde etmek ne malla olur, ne sefle olur, ne soyla olur. Allah'ın yanında değer elde etmenin tek yolu iman etmek. Ve o imanı pratiğe dökmek, salih amel işlemektir. Tabi, insana bu kadar çarpık bir gözle bakan toplumlar, kadına da doğru bir gözle bakmıyorlardı. Yani kadına bakış açısında da çok ciddi sorunlar vardı. Mesela İslam geldiği dönemde, yeryüzünde var olan dinler veya yeryüzünde var olan meşhur devletlerin, kadına bakış açısı genel olarak özetleyebileceğimiz şöyleydi. Örneğin Hindistan'da, yani bilinen en eski dinlerin yaygın olmuş olduğu bölge Hindistan. Hindistan'da şöyle bir anlayış vardı. Kadın dediğin şey kocasına bağlıdır. Kocası öldüğünde kocasıyla beraber yakılmayı kabul ederse ne ala. Ne güzel. Ama yok ben yakılmak istemiyorum. Dili dili beni yakmayın derse o zaman ne ekonomik ne siyasi ne insani hiçbir hakkı hakkı söz konusu değildi. Yani Hindistanlara göre kadın kocayla beraber var olması gereken Koca yoksa kadının da olmaması gereken bir varlık idi. Canlı canlı yakılmayı teklif ediyorlardı kadına, kocası vefat ettiğinde. Yeryüzünün ilk anayasası olarak kabul edilen veya meşhur yaygın, ilk yazılı anayasa kabul edilen Perak bölgesinde bir kanunları vardı. O kanunlara şöyle yazmışlardı, bize medeniyet diye anlatılan o saçmalığa. Kadın eğitilmiş bir hayvandır. Yani kadınla hayvan arasındaki tek fark onlara göre. Kadın biraz daha oturmayı, konuşmayı, yemeği, içmeyi öğrenmiş, biraz daha şuurlu hareket eden bir hayvandır gibi kadına bu gözle bakıyorlardı. Bugün İslam medeniyetinin karşısında Avrupalıların yüceltmek için sürekli eski Yunan'a, işte Yunan filozoflarından Yunan felsefesine atıf yapıyorlar. O dönemdeki Yunan filozoflarının yanında kadın toplum içerisinde görünmemesi gereken, önemli meclislerin hiçbirinde bulunmaması gereken, asla eğitim sürecine dahil edilmemesi gereken toplumun sırtında bir yük çekeceğiz ne yapalım tarzında bir bakış açısı vardı. Meşhur aristoları da o dönemde kadına miras hakkı veren kadına söz hakkı veren bazı devletleri eleştiriyordu. Hiç kadına yani akıllı insanlar hiç kadınlara bu hakları verirler mi diye bunu garipsiyordu. Mısır'da kadınlara necis gözüyle bakıyorlardı. Allah muhafaza. Diyorlardı ki kadın pistir. Bir erkek kemale ermek istiyorsa, kendisine olgunlaşmak istiyorsa yapması gereken şey kadınlardan uzak durmaktır. Çünkü kadınla beraber bir erkeğin olgunlaşması mümkün değildir gözüyle bakıyorlardı. Mesela Romalılar gene bize bugün medeniyet diye gösterilen ama çıplaklığın, putperestliğin, kötülükten başka hiçbir eser yeryüzüne bırakmayan putperest Romalılar kadına köle diyorlardı. Kadın köledir. Ve bütün köleler kölelikten kurtulmadığı müddetçe kadın kölelikten kurtulamaz diyorlardı. E Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği toplumda da kadın çok farklı değildi. Kadına nasıl bakıyorlardı o toplumda? Kadın onlar için alınıp satılan bir mal idi en başta. Yani e, şöyle düşünüyorlardı kadına. Kadının kocası öldü diyelim vefat etti. Kim kadının üzerine kendinden bir parça atarsa bir elbise olur, bir ceket olur, bir şal olur. O kadın artık onun malı olabiliyordu. Hatta erkek çocukları kendi babalarının hanımlarıyla evlenebiliyorlardı. Yani kadın o kadar hiçbir şey yoktu kadını. Kendi üvey annesiyle bir insan babası öldüğünde ta ki miras gitmesin, kadın yanında bir şeyler götürmesin diye hemen üzerine bir elbise atıp bu kadın benimdir diye biliyordu. Kadın istiyor mu, istemiyor mu? Kimsenin böyle bir derdi yoktu. Kadın utanç kaynağıydı mesela. Birçoğu şöyle düşünürdü. Kadınlar ihtiyaç karşılayacak kadar toplumda olmalı. Ama onun fazlasını gömmeliyiz. Mesela bir adamın dört tane kızı varsa bir tane yeter derdi. Hani ileride satarım onun parasıyla da ben kendim evlenirim diye düşünürdü. Bizim şimdi biraz daha kırsal kesimlerde olan mantığın aynısı. Diğer çocuklar zaten büyüdüklerinde bizim için utanç kaynağı olacaklar. Ya bir erkekle gidip evlenecekler. Boş yere yıllarca biz onları beslemiş olacağız diye düşünüyorlardı. Onun için çocukları diri diri gömüyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Hatta ben Mısır'dayken ev sahibimiz, bir komşumuz vardı, işte bana dedi, ben kız, kızımı nişanladım, kızımı evlendireceğim. Ben de iyi maşallah dedim, ne kadar güzel, Allah mübarek etsin. Ee, dedi, biliyor musun başlık olarak ne kadar istedin? Ee, ne kadar istedin dedim, övünüyor yani aldığı para biraz normal Mısır'ın şartlarında yüksek bir para. Buraya göre bir 10 bin dolar gibi bir para e, talep etmiş ve karşı taraf da bunu vermiş. Ben de biraz kızdım samimiyetimize binaen dedim ya sen Allah'tan korkmuyor musun? Yani sen kızını e, bu kadar para karşılığında karşı tarafa vermişsin ve yaşı da gelmiş otuza neredeyse. Belki senin bu beklentin yüzünden evlenemedi. Olur mu dedi ya sen ne biçim düşünüyorsun? Ben boşuna mı 30 sene onu besledim dedi. Onu besledim ki bana bir kazanç, bana bir kazanç getirsin dedi. Öyle hiçbir şey almadan kızımı ben karşı tarafa nasıl vereyim dedi. Yani o cahiliyedeki mantık hala günümüzde bugüne kadar devam ediyor zaten. E, Hristiyanlar, o gün yeryüzündeki en fazla tabi olan, etbağı olan din, Hristiyanlıktı. Hristiyanlar, kadını erkeği ayartan, erkeği baştan çıkarıp günah işleten bir günah vesilesi olarak görüyorlardı. Sebep olarak da diyorlardı ki, Adem Aleyhisselam e, cennetteyken, Havva'nın yüzünden cennetten kovuldu diyorlardı. Bütün yeryüzündeki kötülüğün ana kaynağı, ana sebebi, kadınlardır diye düşünüyorlardı. E şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman böyle bir böyle bir zamana geldi. Yani kadına bakış açısının genel olarak toplumda böyle olduğu bir bir zaman dilimine denk geldi aleyhisselatü vesselam. Peki ne yaptı İslam ablalar? İslam önce dedi ki kadın insandır ve her insan insan olduğundan dolayı değerlidir. Yani ek bir şey eklemeden bir varlık insan ise insan olduğundan ötürü değerlidir. Rabbimiz İsra Suresi'nde dedi ki: "Velakad kerramna beni Adem." Kasem olsun ki biz insan oğlunu onurlu kıldık dedi. İnsan onurlu bir varlıktır. Çünkü Allah onu kendi elleriyle yaratmıştır. Ve İblis'e niçin Adem'e secde etmediğine dair sorarken de Rabbimiz öyle söyledi. Dedi ki: "Ma mena aka enta sucud limen halaqtu Ne oluyor sana? Benim kendi ellerimle yarattığım varlığa secde etmiyorsun dedi. Allah insanı yüceltmek, ona şeref vermek istediğinden dolayı Allah insanı, bütün kainatı ol dedi yarattı. Ama insanı bizzat Rabbimiz kendi şanına yakışan elleriyle yarattı. İnsan, insan olduğundan ötürü değerlidir. Kadın da bir insansa ki öyledir. Öyleyse kadın da erkek gibi Allah katından şereflendirilmiş, Allah katında onurlandırılmış bir varlıktır. Sonra... Allah Azze ve Celle sadece kadının insan olmadığını aynı zamanda erkek nasıl ki Allah katında mükellef ise erkek nasıl imanı ve salih ameli ile Allah katında yüksek dereceleri elde ediyor ise kadının da aynı şekilde Allah katında yüksek dereceleri elde edeceğini söyledi. Mesela Ahzab suresinin son ayetlerini bu bağlamda düşünmemiz lazım. Ahzab suresinin son ayetleri neyi anlatıyor bize? Allah'ın Yeryüzüne teklifi, emaneti, şeriatı nasıl indirdiğini anlatıyor. İnne aradnal emanete ale semavati vel ardı vel ciban fa ebina en yahmilaha ve eshaqna minha ve hamalaha kana biz emaneti yani teklifi, mükellef olmayı, Allah karşısında sorumlu olmayı, sorumluluk almayı dağlara arz ettik. Göklere arz ettik. Yerlere arz ettik. Siz mükellef olun dedik diyor Allah Azze ve Celle. فأبين أن ve وأشفقن minha. Onlar kabul etmediler. Niçin? Kendilerine acıdılar çünkü. Dediler ki biz böyle bir yükün altına giremeyiz. Mükellef olmak çok ağır bir yüktür. Biz kendimize acıyoruz dediler. Ama Allah diyor ki وحمله insanu إنه kana ظلوم جهولا İnsan o emaneti taşıdı. Çünkü insan cahildir. İnsan zalimdir. Yani cahildir. İş yaparken düşünmeden iş yapar önünü arkasına hesap etmez iş yaptığı zaman. Zalimdir. Sürekli eşyayı olmadığı yere koyar. Kendine olması gerekenden fazla güvenir. Yapabileceklerinden daha fazlasını yapabileceğine dair bir inancı vardır. Peki burada soru. Yani Allah emaneti insana yükledi. Niçin Allah emaneti insana yükledi? Ne olsun diye Allah emaneti insana yükledi? Son ayette bunun cevabını veriyor. Zaten ayet li ile başlıyor. Li hepinizin bildiği gibi yani nahivde gördüğünüz üzere li ne anlama geliyordu? Li içinlik. Yani bir şeyin sebebini anlatıyor. Niye ya Rabbi emaneti bize yükledin? Li yuaziballahul munafikin vel munafikati vel müşrikin <gülüyor> vel müşrikati ve yetuballahu alal mu'minina vel mu'minati ve Ta ki Allah münafık olan erkeklere ve münafık olan kadınlara azap etsin. Müşrik olan erkeklere ve müşrik olan kadınlara azap etsin. Mü'min olan erkeklere ve mü'min olan kadınlara da Allah Azze ve tevbelerini kabul edip onları Allah'a dönmeye, Allah'a yönelmeye muvaffak kılsın diye Allah emaneti insanlara yüklemiştir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ Allah merhametli ve günahları bağışlayandır. Yani dikkat ederseniz burada münafık erkekler, münafık kadınlar. Müşrik erkekler, müşrik kadınlar. Mü'min erkekler, mü'min kadınlar. Ne dedi Rabbimiz? Herkes, kadın erkek fark etmez, Allah katında sorumludur. Ve şeriat karşısında kadın da, erkek de, birey olarak birbirlerine bağlı olmaksızın Allah'ın katında sorumludurlar dedi Rabbimiz Azze ve İster iyilik noktasında olsun, ister kötülük noktasında olsun. Ve Rabbimiz bu ayetleri indirdiği zaman sahabe kadınları bunu çok iyi anladılar. Yani İslam'ın onlara nasıl büyük bir değer verdiğini ve onların elinden tutup onları nereden nereye getirdiğini çok iyi anladılar. Ne dediler? Bunu anladıkları zaman gelip Ümmü Seleme'yi elçi olarak peygamberimize gönderdiler. Ümmü Seleme radıyallahu anh dedi ki peygamberimize, ey Allah'ın Resulü dedi. Bütün ayetler hep erkekler hakkında iniyor dedi. Şimdi Araplarda bir bir kaide var, bir lügat kaidesi var. E, erkeklerle ilgili kullanılan fiillerle kadınlarla ilgili kullanılan fiiller birbirinden farklıdır. Yani biz Türkçe'de Erkeğe de geldin mi deriz, kadına da geldin mi deriz ama Arap öyle demez. Arap bütün hem şimdiki zaman hem geçmiş zaman hem gelecek zamanda kadınla erkeğin arasını siga olarak fiillerde ayırmıştır. Kaide de şu, eğer sen hem kadını hem erkeği kapsamasını istiyorsan, erkeklerin çoğuluna delalet eden fiili kullanırsan, eğer cem-i müzekker dediğimiz fiili kullanırsan, o hem erkeği kapsar hem kadını kapsar. Bu oturmuş İslam'dan önce yerleşmiş bir lügat kaidesi. Haliyle ayet-i kerimelerin çoğu da bu kalıpla geliyor. İman edenler diyor. Kullanılan kalıp erkek kalıbı ama hem erkeği hem kadını kapsıyor. Kadınlar bundan hoşnut olmadılar. Geldiler dediler ki ey Allah'ın Resulü. Niye bütün ayetler erkekler hakkında iniyor? İman edenler, hicret edenler, cihad edenler, cennete girenler. Biz de iman ettik. Biz de hicret ettik. Biz de cihad ediyoruz Allah yolunda. Allah azze ve celle oturmuş bir dil kuralını kadınların hatırı için kaldırdı. Ve şöyle bir ayet indirdi. Dedi ki, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرٍ اَوْ Rableri onların dualarına şöyle icabet etti. Ali İmran suresinin sonlarında bir ayet bu. Ben erkek olsun, kadın olsun, salih amel işleyenlerin salih amellerini kesinlikle zayir etmeyeceğim dedi Rabbimiz. Ba'dukum min ba'd. Bazınız bazısını bazınızdansınız Yani erkek kadından, kadında erkektendir. Siz bir cemaatsiniz, siz bir ümmetsiniz. Sizin aranızda hiçbir fark yoktur. Bağdukum min ba'd. Bazınız bazısını dansınız. هَاجَرُوا <gülüyor> وَأُخْرِجُوا وَأُؤْذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُ لَأُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ İman edenler, hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, Allah yolunda eziyete uğrayanlar, Allah yolunda savaşanlar, bunların hepsi ben onların günahlarını bağışlayacağım. Altından ırmaklar akan cennetlere onları sokacağım. Sevaben min indillah Allah'tan bir mükafat olarak vallahu indehu usul sevat Allah yanında mükafatın en güzelini bulundurandır dedi Rabbimiz Azze ve Celle. Yani kadınlara şunu söyledi Allah. ''Benim bu konuda indirdiğim bütün ayetler hayır noktasında erkekleri kapsadığı gibi aynı zamanda sizi de kapsıyor. Dil buna müsait olduğundan dolayı ben ayetleri bu şekilde indiriyorum. Fakat sizler de bu ecillerin, sizler de bu hayırların hepsine ortaksınız.'' dedi. Ve kadınların da imanları ve salih amelleriyle Allah katında değer kazandıklarını Allah azze ve celle bu ayeti kerimelerle gösterdi. Mesela Tevbe suresinde münafık ve kafir cemaatin karşısında Mümin cemaat nasıl bir cemattir? Allah bunu anlatırken şöyle dedi: "Vel müminun vel müminatu ba'duhum awli'a Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. "Ye'muruna bil ma'ruf." Hep beraber iyiliği emrederler. "Ve yanhevnu anil münker." Hep beraber kötülükten insanları alıkoyarlar. "Ve yuqimunus salate ve yutunus zakate." Namaz kılarlar, zekatı verirler. "Ve yuti'unallaha ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Ula'ike seyerhamuhumullah. İşte bunlardır Allah'ın merhamet edecekleri dedi. Yani İslami sorumluluklar noktasında, teklif noktasında, şeriat noktasında Allah kadın ile erkeğin arasında hiçbir fark olmadığını, bilakis kadın ile erkeğin bunların hepsini beraber yapacağını gösterdi. Şimdi daha e, İslam'ın böyle ilk yıllarında, ilk zamanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir ayet-i kerime indirildi. Hani kadınlara aslında bu okuyacağım hadis, bu zikredeceğim hadis. Kadınlara şu mesajı verdi Allah Resulü. Sakın kimsenin kızı olmakla bir değer kazanmaya çalışmayın. Sakın kimsenin karısı olmakla bir değer kazanmaya çalışmayın. Siz Allah'a kulluğunuzla Allah'ın yanında ve müminlerin yanında değer kazanın. Sizin de bir kimliğiniz olsun, sizin de bir şahsiyetiniz olsun. Nereden çıkardık bunu? Bukhari ile ismi rivayet ettiği şu hadisten çıkardık. Allah Resulüne "Ve endir ashiretuke'l akrabin." Yakın akrabalarını uyar ayeti kelimesi indirildiğinde peygamberimiz yüksekçe bir yere çıktı ve şöyle seslendi. "Ya meşere Kureys! İşteru enfusakum min Allah, fela ogni lekum min Allah şey'e." Ey Kureyşliler, nefislerinizi Allah'tan satın alın. Ateşten nefislerinizi satın alın. Yani salih ameller yapın. Allah'a yönelin. Ateşten kendinizi kurtarın bu salih amellerinizle. Ben Allah katında size hiçbir fayda sağlamayacağım. Ey Abdülmenafo Nefislerinizi ateşten satın alın. Ben size Allah katında bir fayda sağlamayacağım. Ey amcam Abbas! Ben sana Allah katında bir fayda sağlamayacağım. Ey halam Safiye! Ben sana Allah katında bir fayda sağlamayacağım. En son kızına geldi. Ya Fatih binti Muhammed Selim'in <Sessizlik> مِنْ مَالِي مَا شِئْتِي فَلَا اُغْنِي عَنْكِ مِنَ Ey Muhammed'in kızı Fatıma, malımdan ne istiyorsan benden iste, sana malımdan veririm. Fakat Allah katında sana benim hiçbir faydam olmaz dedi. Yani benim kızım olarak Fatıma olma, benim halam olarak Safiye olma, benim amcam olarak Abbas olma, benim akrabalarım olarak Abdülmenafogulları olmayın. Ne yapın? Allah katında imanınız ve salih amellerinizle, Nefsinizi ateşten satın alın ve cennetleri bununla elde edin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Müslim'in rivayet ettiği uzun bir hadisin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Men ebtâ bihi amalehu lem yusri' bihi nesebu." Kimin ameli onu geri bırakmışsa kafileden onun nesebi soyu sopu onu hızlandırmaz dedi. Yani siz amelinizle kervanın önüne geçememişseniz amelinizle öncülerden olamamışsanız, amelinizle Allah'ın rızasına erişememişseniz, falancanın kızı olmanız, öbürünün hanımı olmanız veya annesi, dayısı, halası olmanız, sizi Allah katında derecelerinizi yükseltmez, sizi hızlandırmaz dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselamın geldiği yerde kadınlar sadece erkekleri eğlendirmek için var olan varlıklar iken, hiçbir şekilde mal mülk edinme hakları yokken, İslam kadınları tüccar hale getirdi. Kadınlara kendi mehirlerinde tasarruf etme hakkını verdi. Kadının mal çoğaltma hakkını kadına verdi. Biraz önce okuduğum Tövbe suresindeki ayette Allah ne dedi? Mü'min erkekler ve kadınlar وَيُعْتُونَ zekate, Zekatı hep beraber verirler dedi. İslam kadını elen alan el olmaktan kurtardı. Kadına dedi ki çalış, çabala, para kazan, zekat verecek duruma gel, sen de malının zekatını ver dedi. Abdullah İbni Mes'ud'un hanımı Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi benim malım var. Zengin bir kadın Zeynep radiyallahu anha. Benim malım var dedi. Ben malımdan infak etmek istiyorum dedi. Benim kocam Abdullah İbni Mes'ud diyor ki senin malına en layık olan benim. Yani infak edeceksen bana ver diyor. Ben de hiç olur mu öyle şey diyorum dedi. Peygamber dedi ki evet Abdullah doğru söylemiştir. Çünkü yakınlara verilen sadaka ikidir. Hem sıra rahimdir, hem de sadakanın ecrini sahibine getirir dedi. Yani bir düşünün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki dönemde kadının malı olacak. Kadın malından, kocasından izinsiz infak edecek. Bir de kocası karısına diyecek ki yani işte bana da sen bana versen daha iyi olur diyecek. Yani bu asla tahayyül edilecek bir durum değildi. Erkek kadını öldürür, malını alır yine kendini bu duruma düşürmezdi. Ama Allah Resulü geldikten sonra kadınlar kocalarına infak edecek hale hale geldiler. Araye Selatü vesselam vefat etmeden hemen önce dedi ki: "Sizin kadınlarınız arasından bana katılacak yani en çabuk katılacak olan eli en uzun olandır." dedi. Tabii sahabe kadınları veya annelerimiz peygamberimizin meramını anlamadıkları için böyle yan yana dizilir ellerini uzatırlardı. Bakarlardı kimin eli acaba ne kadar uzun diye düşünürlerdi. Ee, Tabi Peygamberimizin kastettiğini en zengin olan ve en fazla infak edeniniz kastettiği bu eli uzun olmaktan kastetilen mecazen bu. Niye? Çünkü Zeynep annemiz kendi eliyle Peygamberimizin hanımlarından bazı süs eşyaları yapardı, takılar yapardı. Bunları satar, bunlardan elde etmiş olduğu gelirleri de kendisi için, ahireti için infak infak ederdi. Kadınlar Allah Rasulü ile beraber savaşlara çıkmaya başladılar. Yani kimi zaman Savaşta geride durup Ayşe annemizin yaptığı gibi hemşirelik yaptılar. Müslüman erkekleri tedavi ettiler. Onların yaralarına baktılar. Kimi zaman orduya su taşıdılar. Yani geride kalan yaralı olan insanların su ihtiyacını taşıdılar. Kimi zaman da Nuseybe annemiz gibi ellerine kılıcı alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğinin önünde durup Peygamberimize yönelen kim varsa onlara savaşlar, onları öldürdüler. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ben sağıma baktım Nusaybe soluma baktım, Useybe öne baktım, Useybe, arkama baktım, arkama baktım Useybe. "Hiçbir erkek senin yaptığını yapmamıştır ey Useybe." dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumaya başladılar. Kadınlar peygamberimizin yanına gelip kendilerine ait olan çocuklar üzerinde kadınların hiçbir söz sahibi, söz hakkı yoktu. Mümkün değildi böyle bir şey. Kadınlar artık çocuklarını peygamberimize getirip Enes radıyallahu anh'un annesinin yaptığı gibi "Ey Allah'ın Resulü" Benim sana verecek bir şeyim yok. Benim sana infak edecek bir şeyim yok. Ama benim bir oğlum var. Ben bunu sana infak ediyorum. Al, senin hizmetini görsün. Senin işlerini yapsın dedi. Enes 10 sene boyunca anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kişisel hizmetinde bulundu. Onun ihtiyaçlarını, onun sıkıntılarını giderdi. İslam kadını bu halde bulduğu geldiği zaman. Vahiy ile kadını bu noktadan aldı. İman eden, salih amel yapan, topluma öncülük yapan, yeri geldiği zaman insanlara ilim öğreten hale getirdi. Ayşe annemizi, Ayşe annemizi düşünün. Ayşe annemiz toplumun fakihlerinden bir tanesiydi. Erkekler bir konuda ihtilaf ettikleri zaman, Ali Radıyallahu anh derdi ki gidin bunu Ayşe'ye sorun. O peygamberimizin evinde olduğu için bunu en iyi bilecek olan odur. Hatta Allah bundan ötürü bir ayet indirmek durumunda kaldı. Kadınlara soru soracağınız zaman, kadınlardan kastettiği peygamberimizin hanımları, perdenin arkasından onlara soru sorun dedi. Çünkü insanlara din öğretiyorlar, insanlara ilim öğretiyorlar. İslam tarihinde muhaddis olan, hadis ezberleyen, hadis rivayet eden kadınlar kadınlar yetiştiler. Kadın imanıyla, salih ameliyle böyle değerlendi, aldı başını gitti. Tabi İslam kadını bu içinde bulunmuş olduğu kötülükten kurtardıktan sonra, Şimdi e, İslam geldiğinde nasıl bir sorun vardı? Kadın yoktu. Yani kadının üzerini kapatıyorlardı. Kadın yokmuş gibi davranıyorlardı kadına. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün şu içinde yaşadığımız, tarihin gördüğü en karanlık cahiliye olan şu modern cahiliye demiş olduğumuz 20. ve 21. yüzyılın cahiliyesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugünlere işaret etti aslında. Yani ileride Tekrar kadınlarda cahiliyenin nasıl dirileceğini, insanların kadını tekrar nasıl yoldan çıkaracağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. Nasıl haber verdi? İmam Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu şu hadis ile haber verdi. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Sınfâni min ehlil nâri lam arahuma ba'd Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Ben henüz onları görmedim dedi. Ne demek bu ifade? Yani bu iki sınıf daha o dönemde yok. Bunlar ileride gelecekler. ileride olacak olanları söylüyor. Birinci grup kimdir? Ricarın bi aidihim siyatun ki aznabil baqri yadribuna biha Erkekler vardır. Ellerinde ineklerin kuyruklarına benzeyen sopalar vardır. Onlarla insanları döverler dedi. İşte bu devletlerin polisleri, askerleri ellerinde jop joplarla insanlara eziyet eden bu zalimler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara işaret etti. Sonra dedi ki Nisaun كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ كَأَنَّ fi رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِبَةِ الْبُخْتِ كَأَسْنِبَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ Giyinik çıplak kadınlar vardır. Yürüyüşlerinde meylederek, saha sonra meylederek yürürler. Onların kafalarının üzerinde develerin hürgücüne benzeyen yamuk eğri, deve hürgücüne benzeyen bir topuz vardır dedi. لَا la الْجَنَّةَ وَ onlar cennete giremeyeceklerdir. Onlar cennetin kokusunu da alamayacaklardır. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ ve وَكَزَا Onun kokusu şu kadar mesafeden bile duyulur. Yani bazı rivayetlerde 500 yıllık mesafeden cennetin kokusu duyulur. Bu sıfatlara sahip olan insanlar, zalimler ve giyini çıplak olan kadınlar bunlar cennete giremeyecekler. Cennetin kokusunu da alamayacaklar. Modern cahiliyenin, Kadını ne hale getireceğini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisle bize haber verdi. Bir nevi dedi ki bizden önce kadını toprağın dibine gömen, kadını evin içerisine hapseden, kadını kocasıyla beraber yakan zihniyet gidecek. Bu sefer kadını açıp saçan, kadını bedeniyle ön plana çıkarmaya çalışan yeni bir zihniyet gelecek dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gerçekten de bu asır yani 20 ve 21. yüzyıl Kadın haklarından en fazla söz edilen çağ bu çağdır. Kadınlar özgürleşmeli, kadınlar iş sahasında bulunmalı, çalışmalı. Yani biraz gündemi takip etmişseniz eğer kadınların işte iş sahasına çıkması için mesela daha yeni yeni bir kanun çıktı. İşte kadına diyorlar sen gel çalış, sen çalışırsan biz senin çocuğuna bakacak olanın bakıcı ücretini biz veriyoruz devlet olarak. Niye? Kadını evinden çıkarmak için, kadını ön plana çıkarmak için modern cahiliyenin yapmış olduğu bir şey. Modern cahiliye kadına şunu söyledi. Dedi ki sana yıllarca zulmettiler, seni yok saydılar, sen yoksun dediler. Doğrudur, kadına zulmettiler. Peki sen nasıl özgürleşebilirsin? Sen nasıl bu problemden kurtulursun? Dediler ki açılacaksın, saçılacaksın. Bedenini arz edeceksin. E, Tabi bunu özgürleşmek olarak söylüyorlar kadına. Yani sen açılacaksın derken ona kadına açılacaksın demiyorlar, özgürleşeceksin senin prangan senin örtündür dediler. Senin prangan senin çarşafındır dediler. Bu prangadan kurtulmak istiyorsan bunu çıkarıp atacaksın. Hatta bazı ahmaklar bazı şehirlerin meydanlarında toplandılar. Ki Mısır'daki hadiselerde muhtemelen ismini çok duydunuz. Tahrir meydanı deniyor. Tahrir demek özgürlük meydanı demek. Niye oraya özgürlük meydanı diyorlar? Çünkü kadınlar orada çarşaflarını yakmışlar. Çarşaflarını yakınca birden özgürleşmişler. Ondan dolayı oranın adı meydan tahrir olmuş. Yani özgürlük meydanı olmuş. Kadını ön plana çıkardılar. Niçin peki e, bacılar böyle yaptılar? Yani kadını ön plana çıkardılar. Çünkü şeytan biliyor ki insanoğlunun yumuşak karnı insanın şehvetidir. Bu erkek için de böyledir. Bu kadın için de böyledir. Ve kadını toplumu kendisiyle ifsad ettikleri bir objeye çevirdiler. Mesela bugün yani e, tabi affınıza sığınıyorum ama konu daha iyi anlaşılması için bunları anlatıyorum. E şöyle bir düşünün, bir kadının, yani basit en basit mesela bir kadının okula gittiğini düşünelim. Bir kadının okula gitmek için kendi bedenine yaptığı bakımı bir göz önüne getirin. Niye bu kadar bakım yapıyor kadın? Yani sonuçta gidip ders görecek orada. Saçı dağınık olsa da hoca aynı şeyi anlatacak. Saçı yapılmış olsa da hoca aynı şeyi anlatacak. Vücudunu örtse de hoca aynı şeyi anlatacak. Vücudunu açsa da hoca aynı şeyi anlatacak. Çünkü öyle bir şey yaptılar ki, dediler ki bakımsız kadın kadın değildir. Peki bakım nedir? Bakımı da onlar kendi reklamlarıyla, kendi filmleriyle kadına aşıladılar. Bakım dediler, affınıza sığınıyorum. Her Müslüman kadın şereflidir, iffetlidir. Bu çirkinlikten de münezzehtir. Bakım de dediler? Maymuna dönmektir dediler. Siz olmaktan çıkmaktır dediler. Kadının kadın olup insanlar tarafından kıymet görmesi için burnunun takma olması lazım, dudağının takma olması lazım, gözünün farklı renkte lens olması lazım. Aslında birincilerin yaptığının aynısını yaptılar. Birinci cahiliye kadını toprağın dibine gömüp üzerine toprak atıyordu. İkinci cahiliye kadını alıyor, ona yepyeni bir kimlik giydiriyor. Burun kendi burnu değil, dudağı kendi dudağı değil, kulağı kendi kulağı değil, sesi kendi sesi değil, saçı kendi saçı değil, boyu kendi, kendi boyu değil. E sen zaten yoksun ki. Sen kalemle çizilmiş, birilerinin hevasına hizmet eden, birilerinin arzusunu uyandırmak için var edilmiş olan, Çizgi kahramanından başka bir şey değilsin. Allah'ın seni yarattığı ve sen kendi kimliğinle çık bakalım toplumun arasına. Toplum sana öncesinde olduğu gibi bir değer bir kıymet veriyor mu? Vermiyor. Modern cahiliyede kadına seni özgürleştiriyoruz derken aslında kadına yeni bir kölelik giydirdiler. Kadına dediler ki senin vazifen bedenini ön plana çıkarmak, güzelliğini ön plana çıkarmak ve erkeklerin bir takım arzularını erkeklerin bir takım isteklerini tatmin etmektir dediler. Yani iki tane cahiliye geldi, bir noktada birleşti. Ve aleyhissalatü vesselamın dediği gibi üzerinde elbise olan ama üzerinde elbise olmayan kadınlar. Yolda yürürken insan gibi değil de daha ziyade böyle hayv şuursuz hayvanların yürüdüğü gibi yolda yürüyor mu, dans mı ediyor, başka bir şey mi yapıyor belli olmayan ve hepsi yapmacık olan. Yani mesela bir kadına bugün sorsanız, deseniz ki en büyük zulüm kadına nedir? Topuklu ayakkabı diyecektir. Kadına yapılmış en büyük zulüm topuklu ayakkabıdır. Ama yine giyiyor kadın topuklu ayakkabıyı. Yani bedenine zararlı olduğunu biliyor. Kendisiyle yolda yürüyemediğini biliyor. Ayak sağlığını bozduğunu, bozduğunu biliyor. Ama ona diyorlar ki kısa boylu olursan makbul olmazsın. Uzun boylu olacaksın ki makbul olasın diyorlar. Birkaç tane de örnek koyuyorlar kadının önüne. Kadını bu hale getiriyorlar. Şimdi ister bizim yapmak istediğimiz şey nedir? Bizim yapmak istediğimiz şey şudur. Ne eski cahiliyede olduğu gibi kadının üzerine toprak örtüp kadın yokmuş gibi davranan anlayışı kabul ederiz. Ne de kadına sanki onda başka hiçbir güzellik, başka hiçbir sıfat, yapabileceği hiçbir hayır yokmuş gibi senin yapabileceğin tek şey süslenmektir, püslenmektir ve bedenini arz etmektir diyen iki tane cahiliyenin anlayışını da reddediyoruz. Bu ikisinin de toğyan olduğuna inanıyoruz. Bu ikisinin de kadına zulüm olduğuna inanıyoruz. Peki ne diyoruz ablalar? Diyoruz ki kadın imanı ve salih ameliyle, toplum için yapacağı yararlı işlerle, topluma yetiştireceği değerli, ahlaklı mücadele şuuru olan çocuklar ve nesillerle ve kendisi bizzat mescitlerde ilim alfalarına katılarak, Müslümanlarla beraber cemaat namazını kılarak, akide esaslarına inanıp insanları bu akide esaslarına davet ederek, Allah yolunda fedakarlık yapılması gereken, görev, sorumluluk alınması gereken bir alan varsa elini göğsüne vurup ben de buradayım. Ben de Ayşe olarak, ben de Fatma olarak, ben de bu göreve talibim diyen imanı, salih ameli yapacağı faydalı işlerle biz kadının İslam'ın ona verdiği kimliğe kavuşabileceğine inanıyoruz. Müslüman kadının şahsiyeti dediğimizde de Müslüman kadının imani ve ahlaki özelliklerini kastediyoruz. Ve inanıyoruz ki kadını insan yapan, kadını değerli kılan, kadını kadın yapan şey budur. İmanı, salih ameli kendisine ve topluma sağlamış olduğu faydalardır. Yani bu kitapta e, sayfa 18'i açarsanız eğer, sayfa 18'de müellif kitabı 9 parçaya ayırmış. Yani bu kitabı şöyle kabul edebilirsiniz. Bu kitap bu anlattığımız kadına asli kimliğini kazandırma kadının asli değerlerini, kendinden taşıdığı değerleri kadına kazandırma yolunda bir çalışmadır. Mütevazı olan bir çalışmadır. Biz de bu kitabı takip edeceğiz. E, bu kitabın konularına göre devam edeceğiz. Yazar kitabı dokuz bölüme ayırdığını söylüyor. Müslüman kadının Rabbine karşı görevleri, Müslüman kadının kendi nefsine karşı görevleri, Müslüman kadının anne babasına karşı görevleri, Müslüman kadının kocasına karşı görevleri, Müslüman kadının çocuklarına karşı görevleri, Müslüman kadının akraba ve yakınlarına karşı görevleri, komşularına karşı görevleri, arkadaşlarına karşı görevleri ve topluma, içinde yaşamış olduğu topluma karşı Müslüman kadının görevleri diye kitabı dokuz parçaya ayırmış. Her bir parçada alt başlıklar var. Bu alt başlıkların içinde o konuyu ilgilendiren ve birinci dereceden kadınlara hitap eden bir nas varsa Kur'an'dan veya sünnetten bir nas ya da İslam tarihindeki bize örnek olan değerli kadınlarımızın hayatlarından bir menkıbe yaşanmış bir olay varsa müellif kaynaklarıyla beraber bize bunları bunları vermiş. Biz de bunları tane tane tek tek inşallah Allah'ın izin verdiği kadarıyla bunları görmeye e, görmeye çalışacağız. Hem teskiye içerikli bir kitap yoğunluk olarak yani ahlak, kişiyi Allah'a yakınlaştıran, kişinin salih amel yönünden kendisini güzelleştirmesini sallayan bir kitap. Hem de konuların derli toplu olduğu, başlıkların derlendiği ve nasa dayalı bilgilerin verildiği bir kitap. İnşallah Rabbim bizi bu kitaptan faydalandırır.